Sabah namazı şayet cemaatle kılınıyorsa biz de sünneti kılmayıp cemaate katılırsak sünneti ne zaman kılmalıyız demişler. Evet ee, şayet bir kimse e, sabah namazında imama uymuşsa sünneti kılamamışsa evet hocam. artık bu sünneti farzdan sonra kılamaz. Çünkü sevgili peygamberimiz sabah namazının farzından sonra namaz yoktur diye ifade buyurmuşlardır. Hı hı. O sebepledir ki e, sünnete yetişemeyen bir kimse, doğrudan farza, imama uyan bir kimse farzdan sonra kendi başına kalkıp sünneti kılamaz.